Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün program konuğumuz Şenol Erdoğan. Merhaba Şenol Bey, hoş geldiniz. Selamlar Seval Hanım, selamlar, hoş bulduk. Ee, Şenol ile birlikte bugün Sub Factory'yi konuşacağız. Ee, Sub Factory nedir? Uzun yıllardır <gülüyor> Türkiye'de aslında yayıncılık yapan bir e, yayın evi. E, evet, nedir Sub Factory Şenol Bey? E, Factory kısmından başlayayım. Aslında kısa bir e, süre önceye kadar ikinci takısı press idi. Lakin e, sonra e, fark ettim ki e, pres kelimesi yaptığım ya da yapmaya çalıştığım şeyi e, tam anlamıyla karşılamıyor. E, ve press kelimesinde çok başka farklı kirlilikler var. E, bir de çok söylenen şeylerden birisidir bana. Ne kadar çok üretiyorsun ki ben hep az ürettiğimi düşünürüm. Ee, ondan sebep bir arkadaşım da abi fabrika gibisin cümlesini kurmuştu bana. Ben de Aa, tamam dedim. Bundan sonra suppress değil, faktörü olsun dedim. Ve faktörü ismi en nihayetinde uzun yıllar e, sonra sabitlendi. E, nedir? Kendisini bu zamana kadar yapılmış ya da yapılmaya çalışılan ve hep eksik kalan ve kalacak olan Yayıncılık tabirlerinin dışında bırakan ve bilhassa özellikle kendisine yayıncı demeyen, denmesini de istemeyen her kağıtla üretim ilişkisi olan ama <gülüyor> şirketleşmemiş yapıların da kaçması gereken, sığması gereken e, bir tabir, bir yer ararken her şey başladı. E, en kısa yoldan söyleyecek olursam, Ticaret ve satmak kelimelerinin aynı cümlede sabla beraber kullanılamayacağı bir yapıdır. Zira bir ticarethane olmadığı gibi e, amacı kağıt ya da kağıt formlarını satmak da değildir. Ta ki birisi onu almak isteyene kadar sabın satılabilir olma noktası ancak ilgilisinin alma istemiyle harekete geçebilir. Yoksa SAP çeşitli ya da herhangi bir yolla kendisini ticari e, mercilere sunar ya da sunmak ister gibi bir cümleyi asla kuramayız. E, bir görünürlük olayı mecbur tabii ki. Bunu da sadece Instagram üzerinden sağlıyoruz. E, bunu da e, hiçbir şekilde ticaret değil. E, var olan ürünün hem bireysel ego açısından hem de karşıdaki bunun ilgilisi olabilecek şahıslarla çarpışılmasını sağlamak amacıyla Instagram'ı ne yazık ki mecburi bir yol olarak gördüğümden orada duruyorum. Kısaca bu. Evet. E, sub, e, çok e, güzel metinler yayınlıyor. E, bir de e, ben yani, uzun yıllardır takip ettiğim bir mecra Sap Press. Önce Sap Press sonra Sap Factory. Evet. E, bir de mesela şey e, çok kısa metinler evet. ve daha mesela Walter Benjamin'in metinlerini hatırlıyorum hemen böyle. Hemen okunabilecek bir de tasarım da şey yani metinler. Ben mesela şeyden çok şikayetçiyim bir okur olarak aldığım üründe gözümün çıkmasından böyle küçücük puntolarla Kör olacağım artık yani onları okuyacağım diye. Niye öyle oluyor onu da bilmiyorum ama mesela SAP'da ya, hiç böyle bir şey yok. O çok var ne yazık ki var yani. <gülüyor> o, o sadece, ya onu çok şikayet olarak alıyorum ee, ama o stabil bir şey değil. Bazen değişebiliyor. Yo, Bazen sizin formadan... için değil. SAP'da formlar değişiyor ama böyle genel olarak yayın <gülüyor> genel olarak. bir şey var ama sapta öyle değil. Yani mesela o bahsettiğim benjamin metinleri baya hani hem estetik olarak da sayfa üzerinde duruşları şey bir de kapaklarınız onu da ayrıca bir konuşmak istiyorum ee, ben incelik kısmından başlamışlar isterseniz Evet buyurun tek sayfalık roman diye tabir ettiğimiz tek sayfalık romanımızdan sanırım 1140 sayfalık bir antolojimize kadar bir incelik kalınlık <gülüyor> yolculuğumuz var en başta Dünya yayıncılığından önce Türkiye'deki yayıncılıkta ve özellikle tabii ki okurda ne yazık ki e, böyle primitif şeyler var. E, i̇şte ince kitap, kalın kitap, orta kalınlıkta kitap, çok kalın kitap, işte ağır kitap, hafif kitap. Kitabın ontolojisinde yani metin diyelim bir sonra metnin inceliği, kalınlığı, işte kaç sayfa oluşu. Bunlar cümleye e, konuşmamıza en başlarken ki e, işin ticari yapılarının Türkiye'de ve dünyada şekillenişiyle ilgili şeyler. E, çünkü onlar için yani şöyle bir şey var. E, 20 sayfa basabilecek bir kitabı e, elbette ki bir, süre ince, 60 -80, bir sürü ince 60-80 küsur sayfa basabilir bu fiyatı ne etkiler? E, genel kanı şeydir. Işte, incenin kitap olamaması yani cildinin sırtlanmaması. Oysa ki e, Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyet olmaya yüz tutmuşken e, Türkiye'de Risale yayıncılığı çok yaygındı. Hatta o zamanlar zımba dahi kullanmadığından formalar sadece iç içe geçirilirdi. Tabii e, zamanımızda e, şekilcilik e, böyle ayrı bir sanat dalığı oldu. E, o yüzden ben tekrar edecek olursam, hani kitap ontolojisi açısından ince ya da kalın, uzun ya da kısa gibi kavramların ee, henüz olgunluğa erişmemiş okurlar tarafından yapılan nitelendirmeler ve ticari yapıların problemleri olduğunu düşünüyorum. Yoksa bir cümlenin dahi içinden yüz bin sene çıkılamayacağını düşünürsek, bir metnin uzunluğu ya da kısalığı tartışılır değil, asla tartışılmazdı. O yüzden fiziksel formlarla e, pek içli dışlı olmuyoruz. Metin e, beni ilgilendiriyorsa. Bu metnin bana ulaştığında hissettiğim şeyleri birinin de hissedebileceğini düşünüyorsam onu nesneleştiriyorum ee, ve bunun benim işime yaraması ya da beni mutlu etmesi ya da heyecanlandırması ya da düşündürmesi gibi e, şeylerin birinin de başına gelme ihtimali ya da düşüncesi de beni heyecanlandı. Evet. Böyle. <gülüyor> evet. Yani gayet iyi. Bir ara verelim Şenol Bey isterseniz bugün ne çalalım? Tabii ki tabii ki. Nasıl olursa. Ne çalalım ne istersiniz? Bugün. Ya benim e, gönlümden ve kalbimden her zaman Max Richter geçer. E, gerisini size bırakayım. Peki. Bir Max Richter çalalım. Merhaba 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seva Şahin. Bugün konuğumuz Şenol Erdoğan'la birlikte Sap Factory'yi konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi programımızın ilk bölümde Sap Factory nedir? Bundan bahsettik ve biraz Türkiye'deki yayıncılıktan da... Subfactory'nin Türkiye'deki yayıncılığı ve dünyadaki yayıncılık kendisini ayırdığı yerler üzerinde e, durduk. Biraz buradan ilerleyelim. E, Subfactory nasıl bir e, şihar peşinde? Neden var? Ee, şöyle, ya, ya, öncelikle neden var kısmı çok net. E, sanırım Tanrı'nın dünyayı yaratma hikayesi, bütün yaratma hikayelerinin en başında duruyordu. Hani... E, ben bir Kenzi Mahfriydim ve bilmek istedim. Ee, i̇nsan bir gizli hazine e, değilse de e, o kadar mukaddes değilse de e, bilgi bir süre, bir süre sonra dışarı taşma arzusunu e, insana hissettiren, insana getiren bir şey. Benim üretme dürtümü harekette geçiren şey e, en başından beri bu en başı 1997'ye Atlant'a dayanır. Hep şey oldu. Ya bunu biri görmeli, bunun biri, biri de bundan faydalanabilmeli. E bu arkadaşlık ilişkileriyle aslında harekete geçti. Biz e, 70 küsur doğumlular olarak 80 ve 90'larda sürekli olarak e, birbirimizle e, bir ağ yoluyla, telefonla şöyle bir haberleşme sistemimiz vardı. Bak abi böyle bir şey var. Bak şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Bak ne okudum. Bak şimdi sana bir şey anlatacağım. Aslında buradan evrilerek, buradan yola çıkarak birinci ilçesinin haberinin olmasını isteyen bir insanın daha sonra gene de bununla ilgili olabilecek diğer insanlara da dokunabilme arzusu. Ha neden? Çünkü ortaya siz çatlaklar bırakıyorsunuz. Ben onlara hep şey diyorum. E, sap hiçbir zaman bir ağaç gövdesi ya da dalından ziyade daha hani. Özomatik daha köklerle, daha kılcalarla hareket ediyor. Çünkü sonuç itibariyle insanları sevmenin ve sevmemenin ötesine geçersek ortaya bıraktığımız şeyler e, ille de bunların e, kitap e, ve o, o türde şeyler olmasına gerek yok. Bu bir ses olabilir. Herhangi bir sanat eseri olabilir. E, Birlerine dokunabilme ve Mesela onu bir çukurdan çıkarabilme ihtimali ya da onu bulamadığı bir yola doğru yönlendirebilme ihtimali, yani olumlu olan şeyleri onun başına getirebilme ihtimali hep beni cezbetmiştir. Ve ben bunun iyi bir şey olduğunu, yani kutsal anlamda iyi bir şey olduğunu, temiz bir şey olduğunu ve bunu içkerde tutmanın da yanlış bir şey olduğunu hep düşündüğüm için üretmeyi hep böyle gördüm. <gülüyor> Bu anlamda zaten yayıncılığı da hani sürekli o söylediğim, ticaret kısmından alı koymamın ana faktörlerinden birisi budur. Ee, bazı kitapların satılmaması gerekir. Ne yazık ki Türkiye'de her türlü kitap satılıyor. O ne güzel. Ee, <gülüyor> Aslında bu güzel bir şey bir taraftan. <gülüyor> yani şey var. Düz algı şey diyebilir, esen satmıyor musun diyebilir ama hikayemiz o değil. O kadar yüzeyinde değiliz. Ondan bahsetmiyoruz. Hani sonuçta işte de bir derinliği var. Oradan bahsediyoruz. Zorunlulukların e, Ötesine geçme arzusu benimkisi. Ee, elimden geleni yapıyorum. Evet. Ee, i̇şte bu, bu anlamda bu üretme makinesi mekanizması harekete geçti. Evet. De... Neler bastınız mesela buna paralel olarak? Yani şöyle dedim aslında e, düz yazı anlamında edebiyatın yani bu roman dediğimiz, hikaye dediğimiz ya da ona benzer şey hep dışında kalmak istedim. Çünkü ben bir roman okuru, bir kurgu okuru olmayı e, çocukluğundan beri e, normal karşılamaya... E, kurguyla hep problemleri olan bir kurgunun içinde yaşadığımız için yeterinden fazla kurgunun üretmenin problem olduğunu düşünen biri olarak kurguyu tüketmekten de üretmekten de hep geri buldum. O yüzden daha çok e, benim ürettiğim şeyler e, teorik işte sinemasından mimarisine kadar ama o kadar çok şey var ki yani gıda kültüründen sinema antropolisine işte kadın oluş yapılanmalarından feminist teoriler işte queerler, translar işte LGBT kültürü Evet, yani antolojileriniz işte, özellikle mesela ant, antolojiye çok e, aşırı önem veriyorum. Evet. E, çünkü onu bir kurtarıcı bir mekanizma, bir okul olarak görüyorum. Yaklaşık herhalde sadece sap adıyla 10 küsüp antolojiye inledim. işte siyah müzik üzerine özellikle eee işte seks işçilerinin en son antolojilerini yaptım. Evet, antoloji. Yaptığı, trans şairler. Işte, ya evet, yeni çıkan trans şairler. İşte, bir mini sürrealist şiir. İşte, siyah şiir bu ki... şey bayağı antoloji pardon buyurun. Böyle sebepler ya antoloji çünkü e, ya şimdi bizim ülkemizde delik çok büyük. Yani özellikle tek dilli olmaktan ve bizi yüceltebilecek geçmiş e, kültürümüzün ona eski medeniyet diyorlar. Oysa şurada 90 sene öncesine kadar yeni bir medeniyetti. E, dillerini de okuyamamaktan kaynaklı deliğimiz çok büyük. Ondan sebep bu tip Birlikte sunumlar yani okurun çabasıyla onu çok daha ileri götürebilecek şeyler. Aynı iyi kitapların dipnotlarının insanları bir sürü yere yönlendirmesi gibi bakıyorum ben olaya. Çünkü antolojiden yola çıkarak okur gerçekten çok fazla yere kendisi gidebilir. Hani bu bir çeşitli benden bu kadar sen arzu edersen buradan yürüdüm. Sonuç itibariyle toplamaktan ve derlemekten bahsediyoruz. En nihayetinde bir roman bile aslında teknik olarak toplanıp derlenmiş. İki tane kartonun arasına sıkıştırılmış teot yumağı oluyor. Bu yüzden e, o tip datalar veren toplamaları ta, hem faydalı buluyorum hem seviyorum. Evet mesela John Lennon'un e, Safsata Edebiyatı değil mi? <gülüyor> yine <Evet. gülüyor> yayınlanan... Saf, <gülüyor> saf, <gülüyor> safsata isminden dolayı okur bir geri çekilmişti. Yoksa oysa hani Safsata'nın sözlük anlamına baksalar ne kadar güzel bir <gülüyor> <gülüyor> kelime olduğunu evet. görecekler. Evet. Ee, yine Özel erken şey dönem... Var. Erken dönem e, Rus Edebiyatı ve Rus Dili Kropotkin'in kitabını da yayınlamıştınız. Yani orada. Evet, evet. Or orada bir şey var. E, Kropotkin serisi var. Aslında o tek Hı. bir kitap. Lakin e, hacmi dolayısıyla e, hem e, insanların okumaktan geri duracağı bir kitap hem de fiyat olarak o toplam insanları korkutabilir. E, o yüzden e, zaten bölümleri birbirinden bağımsız olduğu için e, onları da Buklet olarak, tek tek kitaplar olarak e, yayınlamayı fayda gördük. Evet Hatta çok güzel devamlı... bir seri bu arada bu Kropotkin serisi. Evet, sanırım 3 evet. eksiği var. Onlar da işte yavaş yavaş tamamlanacak. Ya şey çok çeşitli işte dediğim gibi. Hani e, yaşamın çeşitliliği kadar işte sonuçta buraya kadar yani bu tarihe kadar gelen sırtımıza bindirilen bir kültürellük var. O çeşitliğe bakarken e, doğal olarak... Sunduğunuz şeyde tükettiğiniz şeyle eşdeğer oluyor. Yani ne kadar geniş bakabilirsiniz, o kadar geniş insanlara sunuyorsunuz, sunmaya çalışıyorsunuz. O yüzden hani e, edebiyat dışı diye bir tabir vardır. Aslında pek e, onayladığım bir tabir değildir ama. Hani o edebiyatın dışında mümkün mertebe durmaya hep çaba göster. Evet ama bütün bu yani benim gördüğüm... E Eserler şimdiye kadarki e, tam da söylediğiniz bir derleme, toplama e, ve aslında e, bir başka şekilde söyleme. Bu şekilde yaparak evet. yani tek başka bir şekilde söyleme ve ifade etme e, ve okuma çok aslında güzel. yollarını da açan. Yani ben e, çok kafa açıcı bir yer Sapphaktörü e, gerçekten. E can, do do doğru algılanmanın mutluluğunu yaşıyorum. <gülüyor> Yani o bilinen e, alıştığımız şeylerin dışına e, çıktığımızda e, karşılaştığımız. Müthişler yanım. Şimdi aslında hani bilmiyorum neleri konuşabiliriz neleri konuşamayız. O alışıla gelen şeyler. Hani yayıncılık çerçevesinde bile bahsettiğimizde e, ne yazık ki o kadar dar ve sığ şeyler ki. E, yani Türkiye'de yayıncılık dediğimiz şey o orduyla hareket eder. Türkiye Cumhuriyetinin işte belirli tarihlerde yaptığı darbe diye o kelimeyle nitelendirilen şeyler neticesinde ilginç bir şekilde yayıncılık ülkede yapılanmaya başlamıştır ki 70 döneminde de fiziksel anlamda yayıncılık yapılırken bu süreçlerden en zarar gören üç toplumsal yapının, yayıncılığı Türkiye'de harekete geçirdiğini görürüz. Bunlar da çok basit bir şekilde sol yayın evleri <gülüyor> e, dinci dirilen çok saçma bir kavram yayın evleri. ve sağ yayın evleridir. Çünkü mevzu askeri hareketlerin oluşturduğu aşırı olumsuz etkilenmeler diye kibarlaştırarak söyleyeyim şeyler karşısında e, maruz kalan bu yapılar doğal olarak 70'lerde bir karşı koyuşa geçtiler. E, bunun neticesinde de Türkiye'de yayıncılığın çok kısa bir zavallı önce e, yapılanmaya başladığını ve gerçekten de, de ne yazık ki darbelerle şekillendiğini e, düşünürsek e, aslında bu komiktir. 1800'ün ortalarına gittiğimizde de yayıncılığın olmasa da basının ve matbuatın e, gene aynı şekilde e, askeri bir baskı altında dönem sultanı tarafından tutulduğunu e, ve gene e, o dönem basınının yayıncılığının Aynı yapılanmalar üzerinden yani tıpkı 1800 70, ya ortasıyla 70'ler birbirine çok benziyor. Yo, kesinlikle çok haklısınız. Ben de katılıyorum size. Yani İşte de... yelinciliği oradan çıkarmak gerekiyor. Evet. Yerincini ve oradan çıkarmak gerekiyor ama e, bunu 2000 sonrası özellikle 2010 sonrası yaptıkları gibi de bir takım kuruluşların editörlük belgesi dağıtarak birilerinin de X sermayeler bularak bir araya gelmesiyle kalitesizleştirmemek, aşağı çekmemek gerekiyor. Evet, çok haklısınız. Şenol Bey, maalesef programımız bizim çok kısa ve sonuna geldik programımızın. Ee, sizin... Daha yeni başlamış. <gülüyor> evet, genelde öyle oluyor program kısa olunca. Ee, sizin son olarak e, bitirirken e, eklemek istediğiniz şeyler var mı? Ya, tabii, e, eklemek, e, programı uzatmakla eşdeğer olacağı için <gülüyor> pek bir şey söylememek taraftarıyım. E, ama yani benim kalbimden, beynimden geçen dua hep aynıdır. İnsanların biliyorum sanısından, ezberlerinden e, ve dogmalarından kurtulmasını ve hayata öyle bakmasını ve e, en zor şeyi birbirlerini gerçekten anlamaya ve sevmeye çalışmalarını arzu ediyorum. E, bu da çok zor bir şey. <gülüyor> Ama imkansız değil, öyle düşünelim. Çok teşekkür, <gülüyor> çok teşekkür ederiz Şenol Bey, konuğumuz olduğunuz için. Ben teşekkür ederim, çok keyifliydi kendinize iyi bakın. Siz de hoşçakalın. Görüşmek üzere.